Mescid-i Aksa Ey semavi dinlerin dünyadaki beşiği Ey miracı açılan kapıların eşi, Sen ki Mescid-i Aksa Sen ki tevhid simgesi Sahabe-i kiramın namazda ilk kıblesi Ey çevresi mübarek yüce Mescid-i Aksa Utanırdı insanlık sana ibretle baksa Sen ki şahidi oldun nice kanlı savaşın Dile gelse vahşeti haykırırdı her taşın Ne yazık ki bugün de aynı vahşet sürüyor Cinayetle beslenen gözleri kan bürüyor İşte yine sahnede peygamber katilleri İnsanlığa kasteden cinnetin failleri İşte yine çocuklar Gazze'de kan kusmada Bu seri katliama bütün dünya susmada Yine rekor peşinde zulüm şampiyonları Siyonist eşkıyanın küresel piyonları İşte yine sahnede haçlının fosilleri Medeniyet maskeli kudurmuş nesilleri Yine tarih tekerrür yine küfür tek millet Hepsinin genlerine kazınmıştır bu zillet Ey bir buçuk milyarlık dünya Müslümanları Hiç mi utandırmıyor bunca mazlum kanları Bu zulmü boğmak için tükürmeniz yeterdi Selahaddin Eyyubi çıkıp gelse ne derdi Ey petrol kralları saray hanedanları Bir düşünün Kudüs'te cihad eden canları Kim saçtı üstünüze bu ölü toprağını Yoksa kopardınız mı Kudüs'le din bağını Halife Ömer gibi bir örnek olmasaydı Belki sizi affetmek biraz daha kolaydı. O adalet severdi. O Hazreti Ömer'di. Sizi bu halde görse saraylara gömerdi. Ey mahşere inanan dünya Müslümanları, bırakın o münafık tahtına tapanları. Allah'ın kelamını kaç bin kere duydunuz? Kıyamete kadar mı sürecek bu uykunuz? Filistin'de taş atan çocukların aşkına, Bu apaçık gafleti görün Allah aşkına, Bir buçuk milyar insan bir kez ayağa kalksa, Hiç garip kalır mıydı böyle Mescid-i Aksa? Hiç yalnız kalır mıydı böyle Mescid-i Aksa?